15 yıllık evli olan bir bayan, kocasının sürekli ailesine karşı yani kayınvalidesine ve kayınbabasına küfür ve hakaretlerine karşı ne yapabilir? Okuması gereken bir dua var mıdır? Sizlere selamlarını iletmiş. Evet. evet Biri mukabele selam ediyoruz. E, kuşkusuz Müslümanın e, hiç kimseye karşı kötü, galiz, Hı -hı. hakaretvari, hakaret hamiz ifadeler kullanması doğru değil de bu günahtır. Evet. E, kırma insanın gönlünü yapacak ustası yok demiştir. Değil mi ecdat? Yani bir e, bina yıkılır, kırılır diyelim. Hı hı. Tekrar inşa edilir, tamir edilir ama kalplerin kırılması onların yeniden tamir ve ıslahını e, çok güç kılıyor. Evet hocam. Bu itibarla özellikle dil yaresi e, onulmaz ziyarelerdendir. Değil mi? Ee, insanları kırmamak lazım. Özellikle yani insanın yakınları, e, gelininse o, yani ona hakaret etme e, sana hiçbir hak verilmez. Böyle bir hak yok. Yani bunu ne insaniyet verir ne? İslamiyet verir. Dolayısıyla bunlar bir kere e, özür dilemeliler zaten. Kırdığı, hakaret halimiz, galiz, kaliz, e, beyanlarda bulunduğu kimseden veya kimselerden, gelniyse gelininin özür borcu var. Allah'tan evet. da affedecek. Kul hakkına da girmiş. E, bunu e, münasip şekilde yine hatırlatmak lazım. İhsas ettirmek lazım. Veya sözü geçen, sözü dinlenen bir kimseye akrabalar arasında o kişilerin e, kıramayacağı e, insanların işte arasında vardır böyle kimseler. Evet. E, hakem sözüne itimat edilen Sözü dinlenir kimseler, bunlar arabulucu, bulucu, ıslah edici, e, hüviyette taşırlar. Bunları devreye koyup e, hı hı. bunu devam ettirmemek lazım. İlâ nihaya bu sürüp gitmemeli, evet. doğru bir şey değil. Evet.